الحمد لله رب والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ee, sevgili arkadaşlar, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatını e, burada e, ana olaylarıyla okumaya gayret ediyoruz sizlerle birlikte. E, bu olaylar içerisinden e, kendi hayatımıza, kendi ahlakımıza, günlük yaşantımıza daha ağırlıklı olarak e, nasıl mesajlar çıkarabiliriz? Nasıl dersler çıkarabiliriz ve kendimizi nasıl e, konumlandırabiliriz? Onu görmeye gayret ediyoruz. Ve tam Bedir savaşındayız. Bedir savaşı tam bir dönüm noktası. Efendimiz Sallallahu Allahü Vessellem'in hayatında bir ölüm kalım savaşı daha geçen haftalarda bunlardan bahsettim yoğun olarak ee, ve e, içindeki pek çok olay da bize yine efendimizin hem sahabesiyle ilişkisine hem bir peygamber olarak Toplumunun bir lideri olarak mevkini, konumunu ve onun etrafındaki insanların... ...onun bu konumları karşısında nasıl bir tutum takındıklarını çok güzel bize örnekleyen bir hadise. Size detaylarıyla okumanızı tavsiye ederim. Bizim elimizdeki takip ettiğimiz kaynak biraz da mümkün olduğunca hızlı gidebilmek için... ...Hazreti Muhammed ve Evrensel Mesajı Profesör İbrahim Sarıçam'ın kitabından biz ilerlemeye gayret ediyoruz. Ama pek çok kaynaktan bunları okuyabilirsiniz okumanızı hararetle tavsiye ederim ve bilhassa bu üç savaş üç büyük savaş yani Medir, Uhud ve Hendek savaşlarını psikososyal açıdan çok güzel tahlil eden Ali Murat Daryal Hoca'nın İslam'ın ilk yayılışının e, yayılış döneminin tam ismini hatırlamıyor olabilirim psikososyal açıdan tenkit ve tahlili diye bir çalışması var e, zaman zaman piyasada bitiyor sonra tekrar basılıyor onu takip ederseniz o kitabı e, ve bu, ulaşıp okuyabilirseniz e, gerçekten farklı bir bakış açısı sunduğunu göreceksiniz rahmetli hocamızın. Ee, i̇nşallah bugün ben de o kitaptan biraz e, o bakış açısından daha doğrusu biraz bahsetmeye çalışacağım size. ...tam neredeyiz arkadaşlar... ...geçen hafta kaldığımız yeri hatırlayalım... E, ...savaş sona erdi... ...birkaç saatin içerisinde zaten... E, ...başladı ve bitti... Bedir Savaşı... E, ...müşrikler arkalarında 70 ölü bırakarak... E, ...terk ettiler... ...savaş meydanını... E, ...ve 70 de esir... E, ...aldı Müslümanlar... ...burada çok önemli bir şey var arkadaşlar... E, ...Müslümanlar esir alıyorlar... ...Peygamber Efendimiz yani 70 esiri oluyor... ...ilk kez İslam tarihinde... Ve bunları ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani ne yapacağız biz esirleri? Ee, bir savaş suçlusu olarak onları yargılayıp hani suçlarına göre idam edip bir takım cezalar mı vereceğiz? İşte fidye karşılığı serbest mi bırakacağız? Yoksa köleleştirecek miyiz? Yine o gün uluslararası hukuk açısından geçerli olan bir yöntem olarak. Köleleştirecek miyiz? Ee, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ve ayet de inmiyor. Yani insanın şu diyesi geliyor. İşte bu bakın bir toplumu... Bir bir çocuğun yetişmesi gibi bir toplumun ilk kuruluşunu da öyle düşünürsek e, biz mesela genelde ne yaparız? işte çocuğumuzun bir şeyleri bilmediğini düşünerek hep onun adına kararlar alırız. Ona işte ne yapması gerektiğini söyleriz. Bu yanlış, yalnız e, efendim. Yani kendisinin düşünüp taşınarak, araştırarak bir karar almasına yardım etmeyiz pek. Öncülük etmeyiz. Hep onun adına kararlar almayı. Çünkü her şeyin en doğrusunu biliyoruzdur. Ve işte bizim söylediklerimizi yaparsa hayatında her şey zaten çok güzel olacaktır. Hani öyle düşünürüz. Bir toplumun oluşturulması, tekamülünü de böyle düşünürsek, bir insanla kıyaslarsak arkadaşlar. Şimdi düşünün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak'la irtibat halinde yani Cenab-ı Hak onu seçmiş... Tabi bu irtibat tek taraflı yani peygamberimiz istediği zaman gidip kapıyı çalıp bir soru soramıyor yani soruyu sorarsınız da hani cevap istediği zaman gelmiyor. Efendim e, yani Allah Teala istediği zaman bilgi gönderiyor istediği zaman iletişime geçiyor peygamber efendimizle. Mekke döneminde vuku bulan işte yarın gelin ben size sorularınıza cevap vereceğim dediği zaman peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, vahyin 15 gün gecikmesi hadisesini hatırlatırım tekrar bu vesileyle. Ve allah Teala da yani arkadaşlar e, Cebrail var, Peygamber Efendimiz var, vahi devam ediyor ve Cenab-ı Hak evet şimdi esirleriniz oldu, şimdi bakın ben size söyleyeceğim şöyle yapacaksınız demiyor. Demiyor yani. Allah için zor mu arkadaşlar yani bir de şu var hani bazen biz anne babalar da özellikle çocuklarımız belli bir yaşa geldikten sonra ya bırakalım onun da kendi fikri var kendisinin ne istediğine kendisi karar versin deriz yani. Onun için doğru olanı her zaman bilemeyebileceğimizden kuşku duyabiliriz. Ama Allah için böyle bir kuşku haşa söz konusu mu? Yani belki de ben yanlış bir şey söylerim. Ne olur ne olmaz yani kendileri karar versinler haşa. Rabbimiz için böyle bir şey söz konusu mu? Değil arkadaşlar her şeyin en doğrusunu biliyor. ...nasıl olması gerektiğini biliyor... ...her şey nasıl olursa en mükemmel olur... ...biliyor... Ee, ...ve işte bildirebilir... ...bildirdiğinde yapmaya hazırlar... Değil mi? Peygamberimiz ve sahabesinden bahsediyoruz yani burada münafıklardan, müşriklerden bahsetmiyoruz. Onun her dediğini de yapmaya hazırlar. Yani bir ayet indiğinde işte bir anda içkiyi bırakabiliyorlar, bir anda tesettüre girebiliyorlar. Yani o hatırlayın o hadiseleri. Ee, esirlere mi ne yapılacağını bilemeyecekler, yapamayacaklar yani Allah'tan gelen bir emri uygulayamayacaklar mı? Ee, hiçbiri değil arkadaşlar. ...bilmiyorum aklınıza başka seçenekler geliyor mu... ...onları yazarsınız postun altına... ...ben e, Melidiyan Genç ile... E, e, ...işte onları daha sonra önemli bir soru olduğunda... ...dönmeye çalışıyoruz, cevap vermeye çalışıyoruz. Niçin peki? Yani Cenab-ı Hak niçin arkadaşlar... E, ...vahiyi indirip de... ...şimdi evet esirleriniz oldu ve şöyle davranacaksınız demedi. Niçin demedi? Bir düşünün yani. Niçin olabilir? E, aklıma ilk gelen seçeneği söylüyorum belki biraz daha düşünsek başka şeyler de bulabiliriz ama aklıma ilk gelen şey arkadaşlar e, Cenab-ı Hak bazı konularda çünkü bunu biz Peygamber Efendimiz'in hayatında farklı durumlarda birkaç kere gözlemliyoruz arkadaşlar bazı konularda kendilerinin düşünerek istişare ederek e, karar almalarına ve o kararın arkasında durmalarına onları alıştırıyor, eğitiyor. Çünkü bu vahiy yani vahiy olayı, peygamberlik olayı dünya durdukça devam etmeyecek. Peygamber bu toplumun içinden yani Bedir Savaşı hicretten iki yıl sonra oldu. İşte peygamberimizin vefatına sekiz yıl var yani birkaç yıl sonra peygamber aralarından ayrılacak. O zaman nasıl yapacaklar işlerini? Eğer her şeyi dikte edersek, anlatabildim mi? Bakın her şeyi dikte ettiğimiz insanları bu insan yönetme konusunda da e, çok önemli bir prensiptir. Yani hiç inisiyatif vermemek. İnsanlara hiç inisiyatif vermezseniz, hiç e, bir özgür bir karar alma alanı insanlara yani bir nefes alma ve kendi rengini vurma, o işi yaparken kendi rengiyle yapma, kendi karakteriyle yapma yapması için hiçbir küçük alan tanımazsanız her şeyi noktasına virgülüne kadar siz belirleyip onun sadece bir uygulayıcı olmasına izin verirseniz e sadece o kadar isterseniz bir süre sonra o insan şartellerini indirir. Bütün yaratıcı zekasını bütün sorun çözme becerisi, becerisini yaptığı iş üzerinde düşünüp onu inovye edebilmeyi yani yanlış kelime kullanmak istemiyorum. Yani o işi daha iyi, daha verimli, daha faydalı, daha kullanışlı nasıl yaparız diye kafa yormayı bırakıp arkadaşlar bir robota dönüşecek. Hani Charlie Chaplin'in filmlerindeki gibi efendim düğme çeviren bir robota dönüşecek o insan. İşte kapitalizm Çoğu iş sektöründe bizden bunu istiyor değil mi arkadaşlar? Onun için özellikle insan yönetme, insan idare etme noktasında e, kilit bazı durumlarda, mesela birazdan e, bu olay bitecek, Bedir Savaşı bitecek, Uhud Savaşı olacak ve yine ayet inmeyecek. Yani şöyle yapın demeyecek ayet ve Peygamber Efendimiz yine sahabesini toplayıp nasıl yapalım diyecek onlara ve e, tartışacaklar, bir karar alacaklar burada da aynısı oluyor arkadaşlar. Bedir e, esirleri. Ne yapacağız esirleri? İstişare ediyorlar. E, çoğunluğumuzun tahmin edeceği üzere Hazreti Ömer diyor ki Ya Resulallah bunlar bizi ele götürselerdi hepimizi öldüreceklerdi. Ve biz bunları serbest bırakırsak yine bunlar İslam'ın aleyhine çalışmaya devam edecekler. Hakikaten de öyle oldu. Uhud Savaşı'nı onlar hazırladılar yani bir kısmı. O serbest bırakılan esirler. Efendim biz bunları serbest bırakmayalım. Bunlar azlı İslam düşmanlarıdır. Bunların yani küfrün e, İslam'a olan saldırganlığının, bakın bunun altını çiziyorum, küfrün İslam'a olan saldırganlığının e, köküne kibrit suyu dökmek istiyorsak, onun kökünü kesmek istiyorsak Arap Yarımadası'nda biz bu esirleri öldürmemiz lazım diyor. İdam etmemiz lazım diyor. Hazreti Ömer. Ama bunun dışında onun dışındaki sahabe bunu çok istemiyor. Temel sebeplerden biri tarih kitaplarımızın yazdığına göre e, bu esirlerin büyük çoğunluğunun e, oradaki Müslümanların akrabaları olması. Bunu da konuşmuştuk. İşte kiminin kardeşi, kiminin oğlu, kiminin amcası, işte babası. Yani karşılıklı savaşıyorlar. Çoğu akraba, çok yakın akrabaları. Dolayısıyla e, bu öldürme fikrine çok sıcak bakmıyorlar. Ve Oy çokluğuyla e, fidye karşılığı serbest bırakma kararı alıyorlar. Efendimizin görüşü de bu doğrultuda. E, fidye veremeyecek durumda olanları yani herkes burada bu okuma yazma meselesini örnek verir arkadaşlar. Fakat e, birinci e, şart fidyedir. Çünkü biraz ekonomik olarak da bellerini doğrultmak istiyorlar. Yani şunu unutmayın Müslümanlar hicret ettiler. Bütün mal ve mülklerini Medine Mekke'de bıraktılar. Yani o arka planı unutursak bazı kararların sebebini anlamayabiliriz. Yani niye böyle yaptılar burada şimdi diyebilirsiniz. Arka planı bilmemiz lazım. Hani bir meşhur bir e, galiba Kızılverili atasözüymiş. İşte birisi hakkında karar vermeden önce onun makosenlerini giyip iki ay mı üç ay mı yürümelisin diyorlar. Yani e, bir nereden geliyor, nasıl yaşıyor, ne olmuştu e, background, işte arka planı ona bakmak lazım ee, unutmayın ki bu insanlar iki, iki yıl önce hicret ettiler ve hicret ederken bütün mal ve mülklerini büyük kısmı yani bütün mal ve mülklerini Mekke'de bıraktılar o mal ve mülklere bu Mekkeli akrabaları el koydular herkesin herkes kendi akrabasının e, mülklerine el koyuyor efendim ve e, hani beş parasız olarak hiç, kendilerini sıfırlamış olarak Medine'ye gelip Medine'li Müslümanların himayesine girdiler. Onların ne, hani tabirimi hoş görün. Ensar'ın yardımıyla ayakta durmaya çalışıyorlar. Ensar'ın yardımlarıyla e, varlıklarını korumaya çalışıyorlar. Devam ettirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla ekonomik faktör, ben hep bunu söylüyorum tarih okurken, tarihçi değilim ama yani okuduğumuz tarih kitaplarında bize öğretilen, e, öğretilen bildiği üzere tarih okurken ekonomik sebepleri hep birinci sırada dikkate almalıyız arkadaşlar. İnsan davranışları üzerinde en çok yaptırımı olan yani motive edici en çok motive edici e, faktörlerin başında geliyor ekonomi. E, efendim e, diyorlar ki işte biraz da belimizi doğrulturuz biraz da e, düzenimizi kurarız biraz da işte toplumumuzu kuvvetlendiririz bizim ekonomik olarak da bir dar boğazımız var. Böylece bu esirlerden bu şekilde de yararlanmış oluruz diyorlar. Yani birinci şık e, fidye, fidye veremeyecek durumda olanlar dan okuma yazma bilenlerin on Müslüman çocuğa okuma yazması okuma yazma öğretmesi şartıyla serbest bırakıyorlar. Yani burada bir önem sıralaması yaptığım, yaptıklarını düşünmüyorum ama hani acil mübrem ihtiyaç olarak öncelikle tabi e, ekonomik sebepleri görüyorlar ve e, Şimdi bu esirler tabii hemen o gün fidye verip kurtulmadılar. Yani ben, dur bir dakika sana bankadan havale yapayım diyemez. Yani o fidyenin Mekke'den gelmesi lazım. Mekke'ye önce bir haber gitmesi lazım. O fidyenin gönderilmesi lazım Mekke'deki akrabaları tarafından. Yani bu süre zarfında esirler hep Müslümanların evlerinde dağıtılıyor. Ve Müslümanlarla beraber yaşıyorlar yani. Ne kadar sürdüyse artık bu gidiş geliş. Buradaki psikolojik faktörlere de dikkatinizi. Çekiyorum. Yani Müslümanları yakından gözlemleme imkanları oluyor. Kendilerine nasıl davranıldığını görüyorlar. O güne kadar Arap dünyasında olan ahlakın çok dışında bir ahlak, çok üstünde bir ahlak görüyorlar. Efendimiz buna hep dikkat etmiş arkadaşlar. Yani dışarıdan Medine'ye dışarıdan gelenlerin kendi toplumunu daha yakından tanıması için onlara hep fırsat vermiş ve çok merkezi yerlerde onları ağırlamış. Mesela işte Yemen'den gelen Hristiyan heyetini, Necran heyetini mescidin içinde çadır kurarak ağırlamış Peygamber Efendimiz. Yani kaç gün o mescidin içindeki çadırda kalmışlar. Yani Müslümanlar nasıl ibadet ediyor, nasıl konuşuyorlar birbirleriyle, işte problemlerini nasıl çözüyorlar. Çünkü mescid size anlatmıştım. Efendim aynı zamanda davaların görüldüğü bir yer, aynı zamanda eğitimlerin yapıldığı bir yer, derslerin verildiği bir yer. Yani İslam toplumunun kalbine yerleştiriyor Peygamber Efendimiz onları. Ve e, tabii burada şimdi insanın aklına şu da geliyor. Yani ee, biz mesela işte bir misafirimiz geldiği zaman nasıl değil mi onu en güzel tabaklarımızı çıkarıyoruz işte tabii örneğin basitliğine bakın ama artık idare edin arkadaşlar bugünlük biraz farklı bir ortamdayım farklı şartlardayım. Efendim en güzel şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Eğer yatılı bir misafirse en rahat edeceği yerde yatırmaya efendim çok önemlidir bizim terbiyemizde bu arkadaşlar. Yani yılda bir kere bile gelecek olsa bir misafir onun yatağı ya rahat edeceği yorganı vesaire pijamaları her şeyi hazır bulundurulur hep. Nasıl buna dikkat ediyoruz? Şimdi Efendimiz aynı şeyi arkadaşlar ahlaki, itikadi ve sosyal açıdan yapıyor yani. Yani kendi toplumunu Müslümanlığı ve Müslümanları adeta onlara gösteriyor. Bakın Müslümanlık böyle bir şey ve nasıl gösteriyor? İşte burası bizim yüreğimizi biraz yakması lazım arkadaşlar. Yoksa yani ben görevimi yapmış olurum anlatarak siz de dinleyerek kendinizi belki biraz iyi hissedersiniz. Sonra biter tekrar hayata kaldığınız yerden devam edersiniz. Hiçbir sonuçta çıkmayabilir. Ya Sevap kazanırız ama yani dünyada bizi dönüştüren bir sonuç buradan çıkmayabilir. Yani şöyle düşünelim bugüne uyarlayalım şimdi bunu. İşte bir İslam düşmanı İslam'a karşı çok saldırgan ve eleştirel davranan bütün dünyada İslam aleyhtarlığı yaptıran yapan biri elimize düştü diyelim bir şekilde hadi esir demeyelim misafir oldu diyelim işte 10 gün bir yerde kalacak onu öyle bir yerde misafir edelim öyle bir yerde ağırlayalım ki İslam'ın ahlakını görsün Müslümanların birbirine nasıl davrandığını görsün işte ticaretlerinin ev hayatlarının Müslüman ailesi nasıl Müslümanların çocukları nasıl yetiştiriliyor bunu görsün demek istesek Nerede ağırlarız arkadaşlar? Düşünmemiz lazım bunu yani. Bu çok önemli bir şey. Ee, hakikaten söyleyecek söz, yani benim ağzım biraz laf yapar, görmüşsünüzdür. Ama bazen e, söyleyecek söz bulamadığım birkaç yer var e, hayatta. Onlardan bir tanesi de e, arkadaşlar, e, işte bu. Yani... Müslümanlığı birisine güzelce anlatmak istediğimizde ona kendi hayatımızı değil de kitapları göstermek zorunda kalmamız. Kitaplardaki Müslümanlığı, kitaplardaki İslam'ı göstermek zorunda kalmamız. Ve işte onun ama Müslümanlar da şöyle, Müslümanlar da böyle diye bir takım itirazlar yaptığında canım sen onlara bakma işte, onlar da insan, onların da hataları var. Her insan gibi deyip böyle onları böyle bir mazeret bulmak. Yani İslam'ın kitaplarda kalıp Müslümanların hayatında ahlaken bakın arkadaşlar yani burada e, günlük hayattan bahsediyorum tamamen Bakın günlük hayat çok basittir. Hele böyle ilmi çalışanlara, akademik çalışanlara çok basit gelir. Ve meselelerin günlük hayata indirgenmesi biraz popülizm gibi gelir. Böyle küçümsenen bir şeydir. Ama acizane kanaatim eğer bir medeniyet günlük hayatı belirlememişse arkadaşlar... ...sadece akademilerde, sadece doktora tezlerinde, sadece kitaplarda, sadece cami kürsülerinde... ...ya da ne bileyim işte tekkelerde bir dört duvarın içinde bir herhangi bir mekanla sınırlı kalmışsa... Müslümanların işte ticaretini gözlemlemek isteyen biri Tahtakale'ye gittiğinde ya da ne bileyim yani Anadolu'nun belli yerlerinde de vardır mutlaka. Belli bir işe maruf Müslümanlığıyla maruf bir çarşıya bir iş yerine gittiğinde gördüğü muameleler gördüğü şahit olduğu şeyler yani işlemler vesaire. İşte bir Müslüman siteye bir Müslüman mahalleye her yer Müslüman da sakın yanlış anlaşılmasın ben her Müslümanım diyen herkesi Müslüman olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. İşte şöyle daha iyi Müslüman, daha kötü Müslüman, şöyle Müslüman, böyle Müslüman yok. Ben Müslümanım diyen herkes Müslümandır. Dolayısıyla arkadaşlar günlük hayattan örnek vermek zorunda kaldığımızda hep böyle maziret bulma çabamız, hep onları işte böyle daha çok kitaplara yönlendirme çabamız üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alıyor bu esirleri ve tek tek sahabesine dağıtıyor. Evlerinize götürün diyor. Ve onlara iyi davranmalarını, esirlerine iyi davranmalarını emrediyor. Mesela e, bununla ilgili örnekler veriliyor. Söz gelimi diyor onlar yanlarında bulunan az miktardaki ekmeği esirlere yediriyorlar. Kendileri hurmayla yetiniyorlar. Yani ekmek lüks, lüks bir gıda maddesi çünkü. E, Hazreti Ayşe'den böyle rivayetler vardır biliyorsunuz. Efendimizin evini, mutfağını tarif eden daha sonra peygamberimizin vefatından sonra e, Efendimizin özel hayatıyla ilgili rivayetlerin büyük kısmı Hazreti Ayşe kanalıyla bize gelmiştir radıyallahu anh'a annemiz. Ee, o anlatırken mesela işte peygamberimizin evinde neredeyse beyaz ekmeğin hiç yenmediğini yani beyaz ekmek bugün biraz eleştiriliyor. O günkü beyaz ekmek bugünkü değil zaten bence bana sorarsanız ama hani birinci sınıf diyelim. Birinci sınıf bir ekmeğin neredeyse hiç yenmediğini, bazen aylar geçip ateş yanmadığını evlerinde. Ateş yakmak o beni çok etkiler. Yani günde kaç kere ocağı yaktığımızı bir düşünelim yani. iki ay, üç ay geçip hiç ocak yanmaması ne demek? Ee, işte iki kara şeyle diyor, hurma ve su diyor e, yetindiklerini aylar boyunca bazen. İşte ne yapıyorlar bu sahabe? Esirlere iyi davranın dedi ya Peygamberimiz. Kendi evinde kaliteli bir yemek varsa onu esire veriyor. Kendisi daha bol bulunan. Yani hurma şimdi bizim için bana sorarsanız lüks bir gıda. Ekmek basit bir gıda ama orası için öyle değil. O dönem için öyle değil. Hatta ellerinde bulunan küçük bir ekmek parçasını bile esirlere veriyorlardı. E, yaralı ve yürüyemeyecek derecede halsiz olan esirleri çünkü bir savaştan çıktılar. Develere bindiriyor kendileri yaya olarak yürüyorlardı. Bir de e, yani evleri bugünkü evler gibi de düşünmeyin arkadaşlar. E, çok küçük mekanlarda yaşıyorlar zaten. Yani bu esirler onların ne yediğini kendisinin ne yediğini, çoluk çocuğun ne yaptığını her şeyi görüyorlar. Yani evin bir köşesinde e, tutuluyor esir e, ve e, çok müthiş bir e, zihinlerinde İslam'a karşı bir e, şey oluşuyor arkadaşlar, bir e, algı değişimi oluşuyor. Sadece günlük hayatlarını gözlemleyerek, onların günlük hayatlarını gözlemleyerek. Ee, bunun işte e, üzerinde duruyor e, Ali Murat Daryal hocamız rahmetli. Tabii o bu boyuttan çok şuna değiniyor. E, Bedir Savaşı'na gelirken diyor, e, Mekkeliler çünkü büyük bir hatırlayın e, sanırım ya önceki ders ya ondan önceki ders söyledik. E, büyük bir şeyle özgüvenle geldiler. Çünkü yarı yolda onlara haber geldi. Ebu Sufyan dedi ki geri dönün yani kurtardım ben kervanı ama e, asla dönmediler. İşte onları yok edeceğiz. Yerle bir edeceğiz Medine'yi and işte e, şey, ismimizi kurtaracağız ve bizim kervanımızı engellemeye kim kalkıyormuş işte biz ona haddini bildireceğiz dediler. Çok emindiler kendilerinden gelirken. E, diyor ki e, Ali Murat Deryal Hoca işte gelirken yanlarında putlarını getirmişlerdi e, ve büyük bir özgüvenle gelmişlerdi. E, i̇şte nasıl e, onların e, köylerine girip işte evlerine girip nasıl işte orada şarap içeceklerini nasıl şarkılar söyleyip eğleneceklerini falan alan anlatan şiirler söylüyorlardı gelirken yolda. Fakat büyük bir hezimete uğradılar. Daha sonra diyor, Uhu da gelirken putlarını getirmediler diyor. Bu çok önemli bir zihinsel dönüşümün işaretidir arkadaşlar. Ve ilginç bir şey, mesela e, Ali Muratlar Alıoca, yaşanılan hadisenin İslam tarihçileri genelde bunun yenilgi olarak nitelendirmezler. E, bir duygusal bir yaklaşım vardır, yani işte o yenilgi değildir. Kazanan belli olmamıştır falan derler. Ama bir yenilgidir yani e, büyük çapta bir yenilgi olmasa da bir yenilgidir yani e, hizmet değil ama bir yenilgidir efendim e, Uhud'da da yani Bedir'de putlarını getirip kaybetmiş olmaları Uhud'a gelirken putlarını getirmeyip ...kazanmış olmaları bir defa diyor İslam'ın en büyük kazancı bu olmuştur diyor. Onların zihinlerinde putlarına duydukları güven sarsıldı. Yani biz putlarımızla beraber geldiğimizde kaybediyoruz. Putlarımızı almadığımızda yanımızı kazanıyoruz. Demek ki bu putların bize bir faydası yok gibi... Yani buradaki esirlere olan davranışın da e, Müslümanlar hakkında uydurulan e, kim bilir nasıl korkunç e, ifadelerin işte atalarına baş kaldıran işte atalarının yolundan ayrılan geleneklerini sıfırlayan geleneklerine sırt çeviren işte şeytanın yoluna giren e, bir peygamber efendimiz için bir mecnun aklını yitirmiş birisi onun yoluna giren o kadar ki e, öyle bir menfi propaganda yapıyorlarmış ki arkadaşlar peygamber efendimizin yanına geldiğinde. Kulaklarını tıkayanlar varmış yani Mekkelilerden. Hani bir şey duyarım da o sözle beni büyüler ben de kendimi kurtaramam onun peşine takılırım. O yüzden onun söylediği hiçbir söz benim kulağıma girmesin diye. Bu derecede şiddetli propaganda var. İşte o esirlerin o süre içerisinde Medine'de böyle tek tek evlere dağıtılmış olarak tamamen Müslümanların günlük hayatlarını gözlemlemelerinin ben çok önemli bir algı yani olumsuz algıyı kıran ciddi bir yerinde çok etkili bir davranış olduğunu düşünüyorum. Zaten öyledir Efendimiz yapmış sonuçta. Efendim, Medine'ye dönerken bütün ganimetler bir araya toplanarak savaşa katılanlar arasında eşit şekilde bölüştürüldü. Daha sonra savaş ganimetleriyle ilgili ayrıntılı hükümler içeren ayet-i kerime nazil oldu. Buna göre ganimetin beşli biri Allah'a, Resulüne, onun akrabasına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. E, bu bir ayet-i kerime arkadaşlar. Enfal suresi 41. ayet. Enfal suresi 10 sayfa. E, okumanızı tavsiye ederim. Baştan sona neredeyse savaş ve peygamberimiz İtaatten ve münafıkların Durumundan bahseden Bir suredir ağırlıklı olarak Mutlaka tefsirine bakın arkadaşlar Ben işte tefsir tefsir Dediğimde herkes bana işte hangi tefsir Falan diyor Kur'an yolu tefsirine bakın müfessir olmayacaksanız tefsirci olmayacaksanız Kur'an yolu tefsirini sindirmiş olmak size yeter arkadaşlar bana yeter şahsen ee, tabi keşke Elmalı'yı da sindirsem ama hani bu üçüncü okuyuşum falan e, hala sindirme diye bir şeyin e, olmadığını düşünüyorum e, Kur'an yolu tefsirinden Enfal suresinin e, tefsirine bir okuyun baştan sona hazır bu kadar Bedir'den Uhud'dan bahsediyorken şimdi bu ganimet meselesi biraz hukuki bir mesele. Biraz da İslam'da devlet idaresi devlet bütçesi ve savaş hukukuyla da alakalı. O yüzden ben o kısımlara hiç girmeyeceğim. Merak edenler lütfen özellikle bu zekatın, ganimetin ve devlet gelirlerinin her türlü verginin ve devlet gelirlerinin İslam'a göre nerelere sarf edilmesi gerektiğini ve nasıl sarf edilmesi gerektiğini anlatması bakımından Muhammed Hamidullah'ın İslam Peygamberi kitabı şahanedir. Lütfen o oradan okuyun yani bunun işte yolda kalmışlara diyor mesela şimdi yolda kalmışım bugünkü karşılığı nedir Fi sebilillah diyor Allah yolunda. Onun bugünkü karşılığı nedir? Onları çok güzel anlatıyor. Ee, tabii ki geliştirilmeli. Yani e, hiçbir e, içtihat, hiçbir fıkhi yorum e, sonsuza kadar geçerli değildir. Yani ayetten bahsetmiyorum, hadisten bahsetmiyorum. O ayet ve hadisler üzerine yapılmış içtihatlardan bahsediyorum. Ama bir fikir vermesi açısından Muhammed Amidullah'ın İslam peygamberi kitabını yani devlet gelirlerinin İslam'da onun İslam'da devlet idaresi diye müstakil bir eseri de var. Ee, nasıl olacak? Nerelere sarf edilebilir? İşte mesela otobanlar, yollar yapmak, e, bir devlet bu, bu masrafları zekatlardan karşılayabilir mi? Başka gelir, hangi gelirleri nerelere harcayabilir? E, çok güzel anlatmıştır Muhammed Hamidullah. Bunlara bakabilirsiniz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetin hükümlerini ilk defa aynı yıl Beni Kaynakan'a Yahudilerinden elden ganimetlere uyguladı. Niçin? Çünkü aynı şekilde bu ganimetlerin ne yapılacağıyla ilgili ayet de ganimet taksiminden sonra geliyor. Yani olay yaşanıyor, Peygamber Efendimiz sahabesine dalışarak bir karar alıyor. Ee, ya geçmiş uygulamaları yani kendinden önceki uygulamaları devam ettiriyor veya işte yeni bir şura ile yeni bir karar alıyorlar ve onu uyguluyorlar. Ondan sonra da ayet-i kerime geliyor. Mesela esirlerle ilgili e, ayet-i kerime e, Efendimizin ve sahabesini İkaz ediyor Tevbe suresinde. Hiçbir peygambere yeryüzünde nihai zafere ulaşmadan esir almak yakışmaz diyor e, ayet-i kerime. Ve Hazreti Ömer'in görüşü haklı çıkıyor. Yani e, muvaffakat Ömer denen e, tam sayısını bilmiyorum Kur'an-ı Kerim'de 10 civarında mesele var. E, Hazreti Ömer'in fikrine uygun olarak iniyor ayet-i kerime daha sonra. Yani e, Hazreti Ömer'in düşünce tarzı, olaylara bakışı... E, Nasıl diyeyim arkadaşlar o kadar hani benini dışarıda bırakarak, beninin dışına çıkarak o kadar objektif bakıyor ki Hazreti Ömer. O yüzden Faruk e, e, lakabı takıyor Peygamberimiz ona. Yani hakkı batılı çok iyi ayırt edebilen demek. Faruk farktan geliyor. E, çok iyi ayıran, hakkı batılı çok iyi ayıran anlamında efendim. Ee, Hazreti Ömer'in e, görüşü bu şekilde onaylanmış oluyor gelen vahiy tarafından. Bu yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra bir peygamber gelecek olsaydı bu Ömer olurdu diyor. Ee, acizane kanaatim arkadaşlar e, şimdi uygun kelimeler bulmam lazım buna doğru bir şekilde söylemek için. Acizane kanaatim şu arkadaşlar Kur'an-ı Kerim e, böyle e, işte insanların gönüllerini hoş tutalım. Aman kimse üzülmesin falan diye yazılmış, indirilmiş bir metin değildir arkadaşlar. Dolayısıyla Kur'an'da nefsimize zor gelen, nefsimize aykırı gelen, nefsten kastım burada ego ve it yani insanın hayvani tarafıdır. Hayvani tarafıdır yani dürtülerimizdir eğitilmemiş, terbiye edilmemiş nefsani duygularımızdır. E bunlarla ayetlerin yeri geldiği zaman yani çatışması kadar doğal bir şey olamaz. Çünkü arkadaşlar bizim hayvani tarafımız bize hiçbir sınır ve kural konmasını istemez. Sınırsızca kazanayım, sınırsızca harcayayım, istediğim gibi yaşayayım, istediğim her şeyi yapabileyim. Bizim hayvani tarafımız bunu ister. Ee, kural evi inan vahiler arkadaşlar bütün vahiler için geçerlidir bu. Ee, ama önceki vahiyleri e, gerçek haliyle bilmiyoruz. O yüzden sadece Kur'an-ı Kerim için söylüyoruz. Vahiy yani e, işte Fatma Bayram'ın da gönlü hoş olsun, üzmeyelim ya Fatma Bayram'ı falan demez yani. Çünkü amacı ne arkadaşlar? Vahyin amacı benim içinde bulunduğum bu dünyanın nereye doğru gittiğini e, ve orada beni nelerin beklediğini bana bildirmektir. Yani bilgi vermektir. Vahiyin amacı bilgi vermektir, metafizik dünya hakkında ve benim ölümden sonra nelerle karşılaşacağım hakkında beni bilgilendirmek için gelmiştir. Tabii ki bu bilgilendirme toplantısında bir, bir toplantı yapıldığını düşünün, yani bu bilgilendirmede sizin hoşunuza gitmeyecek şeyler olabilir. Yani çünkü insan istediği saatte yatmak istediği saatte kalkmak ister ama bir bilgilendirme toplantısı yapıldı işte diyelim ki burada bulunduğunuz sürece işte 11'den önce yatılmayacak 6'dan sonra da yatılmayacak dediler farz edelim. Yani bu sizin uyku saatlerinize uymayabilir ne olacak şimdi anlatabildim mi yani vahiy böyle bakın arkadaşlar işte Hz. Ömer'in bu bakışa ulaştığını anlıyoruz burada. Acizane kanaatin bu bakışa ulaşmanın sırrı da yani Hazreti Ömer gibi olaylara bakabilmenin sırrı da kişinin kendi benliğini aradan çıkarmasıdır. Yani ne, benim hoşuma ne gider falanın hoşuna ne gider? Ay üzmeyeyim, işte kırmayayım, yazık ya işte ona da şöyle demeyeyim falan. Ee, evet bu yaptığı doğru değil ama boş ver şimdi utandırmayayım. Yani bu, bunu böyle bakamaz ee, tam hakkı ve doğruyu söylemek ve yapmak isteyen kişi. Ee, şey değildir yani. Niyeti ve hedefi farklıdır. Yani hedefi hakikattir. Hakikate ulaşmaktır. En doğruyu yapabilmektir. En doğruyu en hilafsız şekilde gerçekleştirebilmektir. Ve söylemektir ve kendisine de yapmaktır. Yani Hz. Ömer kendi şahsına karşı da öyle radıyallahu anh hani rivayete göre bazen bana kaynak soruyorsunuz elim ayağım birbirine dolaşıyor o yüzden böyle rivayete göre diyeyim rivayete göre Hazreti Ömer bir sabah namazına kalkamamış demiş ki nefsine hadi bakalım 100 rekat namaz kılacaksın demiş sen misin demiş sabah namazına kalkmayan ertesi sabah şeytan gelip kaldırmış Hazreti Ömer'i yani gerçek olmasa bile bu rivayet Hazreti Ömer'in karakterini göstermesi bakımından önemlidir yani şeytan gelip sabah namazına kaldırıyor niye çünkü eğer sabah namazına kalkmazsa da belki daha çok çok hayır işleyecek yani kalkamadığı için. Dolayısıyla arkadaşlar bu bakış açısı yani kendini kayırmadan kimseyi kayırmadan hakkı, hakkın hatırını her şeyden üstün tutarak bu bakış açısıyla bakmak lazım. O zaman hakka, hakikate saf bir şekilde, saf bir hakikate içine hiçbir bulanık renk karışmamış olan saf hakikate ulaşmış oluyoruz. E, ganimetler bu şekilde paylaştırılıyor ve ondan sonra ayeti kirime iniyor. Dolayısıyla Bedir ganimetleri e, ganimet ayetinden önce dağıtıldığı için artık o e, Bedir ganimetleriyle ilgili ondan sonraki savaşlardaki ganimetlerle ilgili oluyor. Ama bunun aksini düşünen tarihçilerin olduğunu da kaydetmiş kitabımız. Hz. Peygamber Ebu Cehil'in nevesini başkomutan hakkı olarak kendisi aldı başkomutan hakkı diye savaş hukukunda demek ki bir hak var ee, karşı tarafın komutanının e, en kıymetli olan bir şeyi artık neyse burada devesi olmuş Efendim e, peygamber efendimize geliyor ve kendisinin diğer develerinin arasına kattı bu deveyi burada çok sembolik e, bir şey var arkadaşlar yani devle, e, uluslararası ilişkiler açısından yani düşünün işte siz bir e, savaş kaybediyorsunuz o savaşta kullandığınız sebebi ve sadece size özel çok kıymetli bir şey kaybettiğiniz sizi kaybettiren komutan tarafından el konuluyor ve kullanılıyor sürekli. Burada yani önemli bir mesaj var karşı tarafa. Bunlar hep psikolojik hareketler. Bu görevi biner gazvelere çıkardı peygamberimiz hatta Hudeybiye seferine çıkarken kurbanlıkları arasında onu da götürdü. Müstlükler onun yüzdevi karşılığında hissettiler. Yani bakın işte o psikolojik e, sembolik yani o devenin sembolik olarak peygamber efendimizin emrinde olması e, ve ona bindiysi peygamberimiz onu gören her müşrike neyi hatırlatıyor? Bedir'i hatırlatıyor. Dolayısıyla peygamberimizden o deveyi almak istiyorlar. Yani onu o şekilde görmek istemiyorlar. 100... Neve verelim diyorlar. Peygamber Efendimiz de şayet kurbanlıklar arasına katmasaydık kabul ederdik. Olabilirdi diyor. Ama kurbanlık olarak ayırdığımız için olmayacak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar Bedir Savaşı hem Ali İmran Suresinde hem Enfal Suresinde geniş yer tutmuş. Ali İmran Suresindeki ayetlere de lütfen bakın. Mesela şimdi burada 123 ve 124. ayetlerde Bedir Savaşı'nda Cenab-ı Hakk'ın... Müminlere meleklerle yardım ettiğinden bahsediyor. 3000 melekle e, Cenab-ı Hakk'ın müminleri desteklediğinden bahsediliyor. E, melekler Müslümanlar adına mı savaştılar? E, tekrar edeyim ayet numarasına. Ali İmran suresi 123 ve 124. ayetler. Bu konu içerisinde bahsi geçen ayetlerin hepsi... ...sinin tefsirine bakın arkadaşlar. Çok iyi olur sizin için. Yani kendinize büyük bir iyilik yapmış olursunuz. Kur'an'a vakıf olmuş olursunuz bu vesileyle yani. Hiç olmazsa bazı konularda. Bir de bir kitap tavsiye edeyim arkadaşlar. Celalettin Vatandaşı'nın Hazreti Muhammed'in Hayatı ve İslam Davet Kitabı. Ben bu kitabı çok tavsiye ediyorum. iki sebepten. Bir arkadaşlar olabildiğince kaynaklara dayalı... Ve e, hadiseleri anlatırken o e, tam o hadiseyle ilgili ayetleri de veriyor. Yani hangi olay olurken hangi ayetlerin indiğini de beraberinde aşağı yukarı. Çünkü bu sebebimizin meselesi çok ihtilaflıdır gerçekten. Hangi ayet ne zaman indi, çok net değildir. Ee, en iyi bilinenlerini diyelim efendim görebiliyorsunuz ya veya da konuyla ilgili olan ayetleri görebiliyorsunuz yani ayetlerle bir e, eş zamanlı olarak anlatıyor siyeri Kur'an-ı Kerim'in nuzuluyla. İkincisi e, dili güzel. Yani bu çağın insanına hitap eden bir dili var. Hakikaten böyle bir roman okur gibi okuyabileceğiniz bir siyer kitabı. Biraz ebadı büyük, iki cilt arkadaşlar. Ama e, çok istifade edeceğinizi düşünüyorum şahsen. Oradan da böyle cımbızla yakalayıp bazı cümleleri Hocam işte şu, bu kitabı mı tavsiye ettiniz? Bakın burada şöyle diyor falan diyorlar. E, arkadaşlar dün anlattığımız üzere e, Müslüman, Arkadaşlar Müslümanlar hakkında mazeret arar. Sürç ettiği yerleri aramaz. O sürçtüğü yerleri kimin aradığını dün söylemiştim. Kim arar? Yani bir Müslümanın nerede hata yaptığını kim arar? Ona e, onun için söylemiştim. Onu bakarsınız İhya Ulumüddin'de Gazali arkadaşlık dostluk, dostluk bahsinde onu anlatıyor. E, biz gelelim yine Bedir savaşına. Ee, Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz'e ve sahabesine 3000 e, melekle yardım etmiş olması o zaman yani bu savaşı Müslümanlar kazanmadılar mı? Yani melekler 3000 melek ne demek yani karşı tarafta 1000 kişi var zaten bir melek kaç kişiye bedel yani melek üşülese ordu gider zaten yani e, o zaman burada hani Müslümanların bir mücadelesinden değil de müşriklerle meleklerin mücadelesinden mi bahsediyoruz arkadaşlar acizane benim anladığım meleklerin indirilmesi e, psikolojik destek içindir sekinet içindir maneviyat içindir e, yoksa müslümanlar yerine savaşması için değildir bakın arkadaşlar şimdi buradan günlük hayatımızla ilgili ne kadar mühim yani gene siz bu ayetin tefsirlerine gene bakın Ali İmran 123-124 e, şimdi arkadaşlar siz mesela bakın bu hafta sonu sınav var çocuklarımız hayatlarında çok önemli bir sınava girecekler çok önemli ama çok çok en önemli değil, onu bilin bir kere, onu bilin. Yani bir şeye haddinden fazla önem verdiğinizde o şeyi sizi haddinden fazla üzebiliyor, yıkabiliyor. Ee, her şeyi yerli yerine koyun yani. Üniversite sınavı evet önemlidir insanın hayatında ama hayat başarısında sizin hangi üniversitede kaç puanla girdiğiniz, hangi bölümü bitirdiğiniz çok da önemli değildir yani. Bir, birinci sırada değildir. Efendim şimdi çocuklarımız girecekler. Ne yapıyoruz mesela? Aman Allah'ım yani piyasası var bu işin arkadaşlar. Şimdi ben böyle söylüyorum ya bunun peşine düşmeyin sakın. Yani kötünün reklamını yapmış olmayın yanlışın. İşte okunmuş kalemler okunmuş bilmem neler şunu mu okuyalım bunu mu okuyalım şöyle mi olsun böyle mi olsun dua edelim işte tabii arkadaşlar dua edelim. E, okuyalım da ben okumaya da varım yani ben o konuda eski kafalıyım arkadaşlar ben okumanın da bir yani belli duaları belli ayetleri Cenab-ı Hakk'ın isimlerini zikretmenin o isimlerle o tesbihlerle Peygamber Efendimiz'den bize kadar gelmiş olan belli dua cümleleriyle bunları çok söyleyerek Cenab-ı Hakk'a iltica etmenin değerine inanıyorum. Ama arkadaşlar diyelim çok okuduk çok dua ettik birdenbire bizim çocuğumuz şimdi son durumu bilmiyorum diyelim yüz üzerinden işte ortalama bugüne kadar maksimum 60-70 yapmışsa birdenbire biz okuyunca 90 mı yapacak arkadaşlar sizce öyle bir şey olur mu? O zaman yani bu iş sadece dua ile ise hiçbir ateistin, hiçbir Yahudinin, hiçbir İslam dışında başka bir inanca mensup olanların bu tip sınavlarda başarılı olmaması gerekirdi. Anlatabildim mi arkadaşlar? İşte evliliğiyle ilgili dua arayan, hastalığıyla ilgili dua arayan, hayattaki kaybettiği durumlarla ilgili dua arayan, yani benim de hayatımda çok tıkandığım yerler, çok çaresiz kaldığım konular, efendim çok böyle hani bu iş Allah'tan başka hiç kimse gerçekten çözemez dediğim ve bana göre çalınacak hiçbir kapının olmadığı, Yerler var arkadaşlar ne yapacağız duaya devam edeceğiz ama bileceğiz ki arkadaşlar e, o dua sizin o sorunu aşmanız için e, yapmanız gereken gayreti harekete geçirebilir. Yoksa sizin yerinize yapmaz inşallah doğru anlatabilmişimdir. Yani burada belir savaşı için konuşalım şimdi. Ha 3000 melek indi tamam o zaman ya biz şekilelim çadırlara yatalım yani. Nasıl 3000 melek 3000 değil yani 10 tane bile melek gelse bu orduyu bitirir işini. Ee, mi diyecekler Müslümanlar yani. Hayır arkadaşlar. Ama melek neyi sağlar? Cenab-ı Hak'tan size gelecek olan kalp huzurunu, sekineti, özgüven buna, efendim psikolojik üstünlük deyin, moral deyin, ne derseniz değin yani. Bunları getirir. Meleklerin etrafınızda var olması kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. E, yapacağınız işi... Verimli kılar, bereketli kılar. Yani siz herhangi bir iş yaparken arkadaşlar o işin başarıya ulaşması için gereken metafizik yani fizik ötesi hani bizim gözlemleyemediğimiz ve kontrol edemediğimiz alemle ilgili manevi boyutta ne varsa melek onları getirir. Bu bakımdan bir de şu var, arkadaşlar Cenab-ı Hak bunu böyle murad etmiştir. Yani isteseydi hop diye bizim kalbimize koyardı bir duyguyu ama onu meleklerle göndereceğini söylüyor. Bereketi, sekineti, fazileti, yardımı, desteği, himayeyi, korumayı yani ne olacaksa, bizim ne yapacaksa Cenab-ı Hak melekler vasıtasıyla yapıyor. Böyle sistemi böyle kurmuş. Ve, ve. Burada hep söylerim bunu, ben bunu çok önemsiyorum arkadaşlar. Çünkü hayatımızdan melekleri çıkardığımızı düşünüyorum. Melekleri çıkardıkça dunalımlarımızın arttığını düşünüyorum. Bir delilim yok. Şöyle bir hissiyatım var. Efendimizin hadislerinde melekler nereye gelmez Hangi durumlarda melekler gelmez? Melekler hangi durumları ve kişileri, hangi şartları, ortamları sevmez? E, rahatsız olur. Buralara bakmanızı tavsiye ediyorum. Bunlara bakın. Benim konum değil, size anlatmam gerekmiyor. Konumdan çok uzaklaştım zaten yeterince. Efendim bunlara bakın, bunları öğrenin ve hayatınızı her an melekler gelebilecek şekilde düzenleyin arkadaşlar. Çünkü Cenab-ı Hak unutmayın bunu. Cenab-ı Hak size bir şey gönderecekse meleklerle gönderecek. Dolayısıyla peki melek hakkında ben nereden bilgi alabilirim? Ha, kim bana diyecek? Melekler nereye gelir nereye gelmez? Peygamberden başka bana melek konusunda güvenilir bilgi verebilecek meleklerle işte iletişim halinde olan başka biri var mı? Peygamberden başka birinin olduğunu düşünüyorsan zaten ben e, İslam dışı bir inanca sahibim demektir. İslam dairesinde peygamberden başka size melekler hakkında bilgi verebilecek gayb alemi hakkında bilgi verebilecek başka biri var mı? Dolayısıyla neye dikkat edeceğiz biz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meleklerin gelmesiyle ilgili neler söylemiş buna azami ölçüde dikkat edeceğiz ben, tekrar ediyorum melekler bizim kulluk görevlerimizi yapmaz yani hicreti peygamberimiz yaptı biliyorsunuz miraca melek tarafından götürüldü neden çünkü hicret onun kulluk göreviydi hep anlatıyorum bunları bakın şu i̇şte savaşlar peygamberimiz yatsın Mekke Medine'de insanlara desin ki işte herkes 4444 tane şu salat tefriciyeyi okusun veya işte biner yüzer tane yüzler tane rahat okurlar yani sahabe çok Kur'an okuyor, Fetih suresi okusun zaten o zaman hem levh-i fetih suresi seçsin ya'sin suresi okusun işte şu ismi şu kadar çeksin Allah bu düşmanı defetsin Mek Mekke'den yol çıkmışlar, bir yerde onları yere batırsın bizim de savaşmak zorunda kalmayalım yani diyebilirdi. Hiç böyle bir şey var mı? Hiç böyle bir rivayet var mı? Falan evde geçimsizlik varmış siz şunu okuyun. Var mı? Yani şununla çözün bu konuyu. Var mı? Arkadaşlar dualar var ama dualar bizim kulluk görevlerimiz yerine geçmez. Bizim ahlakımızla ilgili, bizim insan ilişkilerimizle ilgili, bizim davranış tarzımızla ilgili bir problem varsa o problemi çözmedikçe arkadaşlar senin yerine Allah o problemi kendisi çözmüyor. Yani. Ha, i̇kram eder çözer ayrı bir şey. O özel istisnadır ama istisnalar kural olmaz zaten. Yani o istisnaya güvenemez. Evet şimdi açık ortamda ben de bakın konuyu iyice dağıttım. Ee, dönelim tekrar. Kur'an-ı Kerim'de e, Ali İmran Suresi. 41. ayetten itibaren yine bu konudan bahsediliyor, Bedir Savaşı'ndan bahsediliyor. Ve Bedir gününe Yevmul Furkan ve Yemel Tekal Cem'an ismini veriyor 41. ayette Rabbimiz. Yevmul Furkan hak ile batılın ayırt edildiği gün, iki topluluğun karşı karşıya geldiği gün o da Yevmel Tekal Cem'an diye isimlendiriyor. Yani Bedir Savaşı'nın çok çok özel bir yeri var hem Kur'an'da hem İslam tarihinde hem sahabenin yani e, tatbikatında uygulamasında birinin bir rehli olması ön safta olması demek. Hatta daha sonra Hazreti Ömer döneminde divanlar oluşturulduğunda bütün Müslümanların bir hiyerarşiye göre bir sıraya göre isimleri yazılıyor defterlere kaydediliyor ona göre devlet gelirlerinden pay veriliyor insanlara ve sıralamayı neye göre oluşturacaklar Bedir ehlini en başa yazıyorlar. Sonra hicret edenler vesaire yani o sıralamayı şimdi tam bilmiyorum ama Bedir'e katılmış olmak gerçekten çok önemli bir imtiyaz sayılıyor sahabe arasında. Birbirlerine bu şekilde davranıyorlar. Ee, yine e, Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar Ali İmran Suresi 43, 44, 47 ve 49. ayetlerde e, Hz. Peygamber'in, Müslümanların, müşriklerin ve münafıkların psikolojik durumları hakkında bilgiler veriliyor. Yani o sırada Müslümanlar ne hissediyorlardı? Müşrikler ne hissediyorlardı? E, münafıklar ne hissediyorlardı? Bunlar hakkında detaylı bilgiler veriliyor. Bir de e, bir konuya daha temas edeyim. Arkadaşlar Medine e, hemen savaş öncesinde ağır bir uyku indiriyor Allah Teala Müslümanların üzerine. İşte meleklerle yaptığı yardımlar böyle yardımlar arkadaşlar. Ee, o kadar ki sahabe diyor ki mızraklarımıza dayanıp uyuyorduk diyor. Yani bir mızrağa ne kadar dayanabilirsiniz ki? Hani böyle o, o kadar yani ayakta uyuyorduk anlamında o derecede ağır bir uyku gelmişti üzerimize diyor. Ben bu uyku meselesine baktığımda çok ilginç bir şeyle karşılaştım arkadaşlar. Büyük İskender'in de her karşılaşmadan önce bir 10-15 dakika kestirdiğine dair bir rivayet var. Ve önemli işlerle meşgulken arkadaşlar bu 5 dakikalık, 10 dakikalık uykular, ben bunu kendi hayatımda da denemişliğim vardır. Efendim gerçekten müthiş dinlendirici müthiş yani büyük bir zindelikle kalkmış oluyorsunuz o aradaki Japonlar galiba onu şimdi yapıyorlarmış günlük hayatta iş hayatında falan böyle kısa kısa kısa kestirmeler yapıyorlarmış şekerleme diyor kimisi kimisi kestirme diyor Efendim işte böyle bir yardımı oluyor böyle bir ikramı oluyor mesela Cenab-ı Hakk'ın işte mü müminlere müşrikleri az gösteriyor müşriklere de müminleri az gösteriyor ilginç Buna da bakarsınız Tevbe suresinde olması lazım. Ee, yani Müslümanlar bakıyorlar iyi ya bunlar çok fazla değil diyorlar. Müslüman müşrikler de bakıyorlar iyi bunlar bir avuç insan diyorlar. Niye arkadaşlar niye iki tarafı da birbirine az gösteriyor cenab Çünkü o savaşın olmasını istiyor. O savaşın olmasını istiyor. Peki o zaman ne olursun yani böyle şeylere ne gerek var? Hani böyle insanları psikolojik olarak savaşa hazırlayacak bir sürü faktörü böyle devreye sokmaya ne gerek var? Çünkü arkadaşlar insanların iradelerine allah Teala müdahale etmiyor. İnsanın kendi yapacağı şeye kendisinin karar vermesi lazım. Ama onu o, o noktaya kadar getirirken yardım ediyor yani. O yüzden ya müfettih hal evap iftahlenen a khair al evap önemli bir duadır ama o kapı açıldığında da oradan girmeyi bilmek lazım. Bedir gazetesinde birçok mesela bu akrabaların karşı karşıya gelmesine ayrıca önem vermiş kitabımız. Tekrar ona bir paragraf ayırmış. Bir sürü isimler sayıyor. Kimler kimlerle akrabaydılar. Niye biliyor musunuz bu konuya bu kadar yer veriliyor? Çünkü arkadaşlar zihinlerinde yani İslam öncesinde kan bağına ve akrabalık bağına, kabile bağına ne kadar önem verildiğini hatırlayın. Yani senin kabilenden biri cinayet işlemişse bile onu koruyacak onu saklayacaksın, sahip çıkacaksın. O, diyelim senin kabilenden biri başka kabileden birini öldürmüş. Savaş çıkmış canım işte öldürmeseymiş madem öldürmüş verelim idam etsinler böylece savaş çıkmasın diyemezsin yani. O katille beraber savaşacaksın onun korunması için gerekirse sen öleceksin. Yani böyle bir kan bağı anlayışı var. İşte bu savaşta aynı zamanda bu kan bağına dayalı sosyal birlik teorisinin yani o yüz, bin yıllardır devam eden o anlayışın da zihinlerde yavaş yavaş yıkıldığını görüyoruz. Çünkü düşünebiliyor musunuz yani peygamber efendimize iman etmiş ama peygamberimiz onun akrabası değil. E, ailesi değil. Karşı tarafta ise amcası var işte iman etmemiş ve savaşmaya gelmiş ve peygamberimize iman ettiği için kendi amcasıyla savaşacak bu işte o kan bağına dayalı birlik anlayışının ne kadar e, onların zihinlerinde yerinden oynatıldığını gösterir Bedir Savaşı'yla bu açılardan çok önemli bir mücadeledir yani çok önemli bir sınavdan geçtiler o şartlanmışlıkları aşmak kolay değil arkadaşlar şimdi biz buradan baktığımızda ay ne biçim bir şey kabile mantığı falan diyoruz ama o dünyanın içinde doğmuş olsaydık o terbiyeyle o anlayışla büyütülmüş 30-40 yaşımıza kadar öyle gelmiş öyle davranmış bizim için canını veren insanlarla beraber yaşamışsak ve şimdi sadece itikadi açıdan farklı olduğu için yani benim inandığım dine inanmadığı için o karşı taraftaysa onunla savaşabilmem için benim nasıl bir zihniyet dönüşümün bende gerçekleşmiş olması lazım onun için acizane kanaatim yani bunu hicretle de söylemiştim hicret öncesi konuları anlatmıştım Acizane kanaatim arkadaşlar ee, en büyük zihinsel devrimi İslam kan bağına dayalı toplum anlayışından inanç bağına dayalı toplum anlayışına insanları yükseltmekle yapmıştır. Bu zihinsel açıdan son derece e, önemli bir aşamadır tarihi süreçte. Hala bu sürecin açılamadığı e, meseleler var. İşte Amerika'da yaşananları bile görüyorsunuz. Irk farklılığı hala bile yani o kan bağı biyolojik insanları biyolojik ee, durumlarıyla değerlendirme dünyada hala bile devam ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin savaş taktiği konusundaki stratejik e, başarılarını da göstermesi açısından çok önemli. E, bu savaş aynı zamanda Müslümanların bütün Arap Yarımadası'nda itibarlarının artmasına sebep oluyor. E, bütün tüm Arap Yarımadası'nda saygın bir konumu olan Mekke'nin yenilmiş olması tüm gözleri onları yenen kişilere çeviriyor. Yani Müslümanlar bir anda ilgi ve merak odağı oluyorlar. Bunlar kim? Bunlar nasıl Kureyş'i yendiler diye. Yahudiler Bedir gazvesinden önce tarafsız kalmaya söz vermişken Bedir gazvesinden sonra Müslümanların başarısını kıskanmaya başlıyorlar. Ve Ka'b-i Neşref meşhur bir Yahudi şairidir. Bugünden sonra yerin altı üstünden daha iyidir diyor. Bedir Savaşı dolayısıyla ve işte İslam tarihine İslam tarih literatürüne ehli bedir kavramı yani bu insan bedir ehlindendir diye bir insanın niteleyeceği zaman en önemli sıfatlardan biri olarak ehli bedir kavramı giriyor. Olabildiğince güncelleştirmeye çalıştım yapabildiğim kadarıyla arkadaşlar İnşallah sesle bir sıkıntı yaşamadınız. Buraya bir not almışım onu söyleyerek bu akşamki sohbetimizi tamamlayalım. Hepimiz bunu düşünmeliyiz. İşte bizim kendi hayatımızdaki karşılığı ne bu Bedir'in? Yani varlık yokluk meselesi, ölüm kalım meselesi, inancımızın net bir şekilde ortaya konması zihnimizdeki bazı değerlerin alt üst olmasına yol açtığında ne yapıyoruz? Tercihimizi nereden tarafa koyuyoruz? Efendim... Ee, kimin yanında niçin yer alıyoruz? Kimin karşısında niçin yer alıyoruz? Bütün bunları çok iyi düşünmemiz lazım. Ee, ve işte bazı toplumsal araştırmalar, çalışmalar yapılıyor arkadaşlar. Bugün biz e, kendi bazı değerler sistemimizin en temelindeki, değerler sistemimizin en temelindeki tartışmasız konularda dahi tereddütler yaşayabiliyoruz. Böyle mütereddit bir iman, böyle mütereddit bir zihin Hangi mücadeleyi kazanabilir? Hangi mücadelede ayakları sarsılmadan yerinde sabit kalabilir? Kendimizi herkes kendisi açısından sorgulaması lazım. Geldik efendim Bedir ile Uhud Savaşı arasında müşriklerle ilgili bazı gelişmeler var. Birkaç hadise var burada. Arkasından da Uhud Savaşı var. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Allah'a emanet olununuz. Cenab-ı Hak zorluklarınızı kolaylıklara tebdil etsin. Kalbinize, hepimizin kalbine Bedir ehline ve Verdiği imandan, o güçten, o, o efendim, meleklerle onların üzerine ne indirdiyse inşallah bizi de e, ayırmasın onların grubundan, zümresinden. Allah'a emanet olun.